Korku ve sevgi için arkadaşlar. Evet. İşte bu ne kadar güçlü ve gerekli olduğunu yapmak ve ne kadar da zordur. İnsan bununla imtihan olunca ya şereflenir ya da Allah korusun imtihanı kaybeder. Kulun sevgisini öne aldığı şeylerin çoğu genellikle hoşuna giden şeylerdir. Ya değer verdiği hocasını veya eşini veya büyüğünü yahut da rızkını temin eden Şahısı veyahut da öncü olarak kabul ettiği liderini Allah'a tercih etmektedir kardeşlerim. Gerçek manada sohbet başlarken zikrettik ya Allah Azze ve Celle bütün insanlar kardeşlerim aciz yaratılmış. Hepimiz aciz, zayıf yaratılmışız. Yani ihtiyaç içerisinde yaratılmışız. İhtiyaç içerisinde yaratılmamızdaki gaye bir hip, imtihana ve bir hikmete memnidir. Bu dünya hayatında böyle devam edecektir. Çünkü burası cennet değil. İşte insanoğlu bu acizliğinden dolayı ihtiyaç içerisinde olduğunun farkında olduğu için bu ihtiyaçlarını kim giderecekse, kalbinde kimin gidereceğine iman varsa, inanç varsa ve kimi güçlü görüyorsa kardeşlerim, bu gücünü o kişilere kullanıyor. Hangi gücünü? Muhabbetini, korkusunu, güvenmesini, dayanmasını veyahut da gaye edilmesini. O yüzden kardeşlerim, hadis elinde dediği gibi, insanların elindekine göz dikersen onun esiri olursun. Yani kimde güç olduğunu görüyorsansa gücünün kimden kaynaklandığını biliyorsansa veya faydanın sana kimden geldiğine inanıyorsansa sen onun esirisin. İlle de dil ile söylemeye gerek yok. Veya sana gelecek zararın kimden geldiğine inanıyor isen kal ben kardeşlerim. İnanıyorsak o zaman farkında olmadan biz onun eseri ve kölesi olmuşuz. Çünkü ilah dediğimiz zaman kardeşlerim korku ve sevgi ve ümit kavramının toplandığı mahallir. Biz sevgimizi, korkumuzu ve ümidimizi sarfiyat olarak neye harcıyoruz? Bize gelen zararın kimden geldiğine inanıyorsak, bize gelen faydanın kimden geldiğine inanıyorsak ve kim bize bir şey söylediği zaman ona dayanıp güvenip umut bağlıyorsak Sırtımızı ona dayırsak, kardeşlerim işte o bizim ilahımızdır. İlle de bunu dil ile söylemeye gerek yok. Bu sohbetin içeriği kardeşlerim, kalbi tevhide yaklaştırmak. Biz bunu dil ile söylüyoruz. Fakat kalbimiz bundan ne kadar uzak, ne kadar yakın. Çünkü isim ile müsemme arasında iki tane orta fark var kardeşler. Dil ile biz bunun manasını, mahiyetini, içerini söylersek, akıl, bilgi ve birikim olarak cehaletten kurtuluruz. İslam'ın üç şartından bir tanesini gerçekleştirmiş ve Müslüman olmuş oluruz. Peki kardeşlerim bu dil ile söylediğimiz, ilim olarak, bilgi olarak, akıl olarak nurlandığımız ve cehaletten kurtulduğumuz bu ilim, kalbimize sinmemişse, azalarımıza sudur etmemişse, korku, sevgi ve ümit üçgenini biz kalben ve azalarla hayatımızda Allah Azze ve Celle'nin bizden istemiş olduğu amelleri yansıtamamışsa kardeşlerim, o zaman tevhid üçgeninin İkisi veya birisi eksik demektir. İşte Şeyhülislam'ın en güzel talebesi olan İbni Kayyım kalp doktoru hem kalp hastalığını, sebebini ve şifasını Allah Azze ve Celle'nin izniyle, çünkü alimler peygamberlerin varisleridir. Arınmak ve sakılmak isteyen kullara bu yolu Allah'ın izine açmış ve tabip olarak bu yolu bize göstermiştir. Rabbim istifade edenlerden eylesin. Amen. Hakikaten biz üç çeşit kalp hali var. Acaba biz neresindeyiz? Sıhhatli bir kalp miyiz? Hasta bir kalp miyiz yoksa Hepten ölü bir kalp miyiz kardeşlerim Zahiren bu üç hali Kuluyu daha iyi anlamak için Özet olarak zikredecek olursak kardeşlerim Sabikul bi hayrat diye geçiyor Yani hayırlara koşan Kalp hali ona bir münker Teklif edildiği zaman Onun en baş düşmanı olur Ondan sakınmak için Kendisine verilen bütün vasıfları Vesileleri kullanır kardeşlerim O hem münkerden kaçar Salih amelleri işler hem de kardeşlerim karşındaki topluğa değer verdiği insanlara, elin altındakilere bunu tavsiye eder. Kendisi bu amelleri yaptığı gibi insanlara da bunu yapmasını sağlar. Hayırlara koşan diye geliyor. Sabıkul bir hayrat. 2. Hasta kal kardeşlerim. Biz bu kalp halindeyiz. Çünkü Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de müminlerin halini zikrederken işte biz gökten yere diyor müminlerin kalplerindeki hasta para şifa olsun diye rahmet ayetleri indiriyoruz. Evet kalplerimiz hasta kardeşlerim. Eğer hasta olmasa idi Bizim sayımız bu kadar değil, belki yüze veya bine katlanacaktı. Öyle hale düşüyoruz ki zaman zaman bazen Allah korusun kış ayında gibi oluyoruz. Bazen sonbahar oluyoruz. Zikirlere yaklaşırsak yaz haline geliyoruz. Düzenli yaparsak ilkbahar gibi oluyoruz kardeşlerim. Evet ilkbaharda yağan yağmur toprağa düştüğü zaman verimli olur. Oradan gelen yağmur toprağa düştüğü mü ürün verir. Ama bazen biz öyle bir hale geliriz ki kardeşlerim. Birilerine faydalı olma yerine birilerinin etkisine kalır. Zikir ortamlarından, cemaat ortamlarından. Allah azze ve celle bizden istemiş olduğu bir emir veya bir nehi yaparken o amellerden mahrum kalabiliriz. Neden? Çünkü biz hastayız. O anda bizim refakçı ihtiyacımız var. Bir uyarıcı ihtiyaç var. Bir nasihatçı ihtiyaç var. Bir zikir ortamına ihtiyaç var. Çünkü kardeşlerim şeytan tek kişiyle beraberdir. Bu zikirin öyle bir bereketi var ki kardeşlerim. Allah'ı anmanın öyle bir nimeti var ki, öyle bir lütfu var ki kardeşlerim. Allah Azze Celle kardeşleri gözü görmek için yarattı. Kulağı işitmek için yarattı. Dili konuşmak için yarattı. Malumunuz, ayağa yürümek, eli tutmak için yarattı. Kardeşlerim, Allah Azze Celle Kur'an-ı Kerim'de biz sizlere şükredetsiniz diye sizlere kalpler verdik diyor. Ayet daha uzun gidiyor ama bizim konumuzla alakalı bölüm bu. Biz muhabbetin nereye sarfiyat olarak harcıyoruz kardeşlerim. Bakınız, nereye harcamamız gerekiyor demedim burada. Biz şu anda nereye harcıyoruz bunları? Azalarımızdan bu nerelere sudur olarak, sarfiyat olarak harcanıyor kardeşlerim. Elimizi kalbimize koyacağız veya kalbimizi çıkarıp masaya tabiri caizse manevi olarak koyacağız. Ve kalbimizi biz kendimiz tabip olacağız. Buradaki kritere göre analiz edeceğiz. Acaba biz hangi merhaledeyiz kardeşlerim? Evet, emir ve niyetlere bu da emir sahibini ve yasaklarını yüce görmekten doğar. Çünkü yüce Allah yasaklarını uymayan ve onlara tazim göstermeyenleri Kardeşlerim Kur'an-ı Kerim'de kötülemiştir. Her türlü noksanlıktan yüce olan Allah Azze ve Celle Bakınız onları ikaz olarak şöyle zikretmiştir. Niye siz Allah'tan korkmazsınız? Ve onun azametini tanımazsınız. Kardeşlerim şu ayeti bir Rabbim tefekkür ederek can kulağına dinlemeyi Mahşer günü diyor. Allah Azze ve Celle'nin huzurunda Duracağından ve onun ikazından korkanlara ancak sen öğüt verebilirsin. Ve öğüt kardeşlerim ancak onlara fayda vereceğine Cenab-ı Hak Bir insan yakinen, tek başına, anadan yürüyen, mahşer günü Allah Azze ve Celle'nin huzurunda hesaba çekileceğine yakinen iman etmişse kardeşlerim, burada hazırlık yapmanın derdine düşer. Nasıl? Elektrik borcu, dükkan kirası borcu, evi kiradaysa ev borcu. Bir gün sonra gelecek de bir gün önce hazırlığı yoksa o şahsı nasıl uyku kardeşlerim Aynen de mahşere yakınan bir inanan insanın amellerinde eksiklik varsa Bir günahını terk edememişse Kardeşlerim o Allah azze huzuruna çıkmaktan utanır korkar Ve bu düşünce kalbine geldiği zaman hangi saatte olursa olsun Gündüzün ortasında olursa Namaz vaktinde olursa, gecenin üçte birinde olursa, eğer bu yatağındaysa kardeşlerim, yataktaki o yatak ona ağır gelir. Sıkıntı gelir. sağa döner uyuyamaz. Sona döner uyuyamaz. Ben uyumayacağım da kalkıp namaz kılacağım. Değil kardeşlerim. O kalpteki mahşere karşı inanç. Allah Azze Celle'nin huzuruna çıkıp hesaba çekileceğine karşı inanç. Ve o kalpteki Allah korkusundaki o inanç anadan yürüyen bütün yaptıklarının hesaba çekileceğim. Önünde cehennem. Ben nasıl hesap vereceğim Allah'a Şu şu şu günahları işledim diye Bu düşünceye inanç kardeşlerim işte o mümini yatağından kaldırır Yatağından kaldırır Onlar yataklarında Sıkıntıya düşerler Uyuyamazlar ve onlar Rablerinin divanına dururlar ve ümit ve korku ile Allah Azze ve Celle'ye dua ederler Ve onlar Allah'ı tenvada çok zikrederler Onlar Arı fızıltısı gibi gözyaşı dökerler onlar bunu tenhara yaparlar. Çünkü Allah azze ve celle'nin vereceği mükafata yakinen iman ettiklerinden, korkuyu, sevgiyi ve ümidi Allah'a dayandırdıklarından, hayrı ve şeri yalnız Allah'ın elinde olduğundan, kendisini hesaba edecek olan hayrı ve gelecek olan şeri ancak Allah'ın gidereceğinden, Allah'ın vereceğinden yakinan iman ettiklerinden dolayı kulların bilmesine karşı kardeşlerim kalplerinde zerre imiskal tenezül yoktur. Çünkü Allah'ın korkusu, Allah'ın sevgisi ve kalplerinde Allah'a karşı ümit ve Allah'ın hayri ve şeri isabet ederse veya getirirse giderirse kimsenin geri çevirmeyeceğini imanından dolayı o amellerini kimsenin duymasına tenezzül duymaz. Aksine bilmelerini de istemez. Ve buna gerek de duymaz. Çünkü Allah'a da ve vereceği mükafat onun kalbini öyle bir doldurmuştur ki inanın kardeşlerim. Nasıl bir mal sahibi malını korur ya Aynı o ihlas sahibi kul da Günahını koruduğu gibi o salih amelini Saklar kardeşlerim. Bu kalbin amelidir Bu ille de yapmam gerekiyor Yapmam lazım. Bu dinimin bir emridir Düşüncesinden daha ama da o naslara O kalp, o imana geldiği için Zaten yatışmış ve teslim olmuştur Ancak bu kalp sahibini Kur'an'daki nas ile O naslardaki Hükümler ile anlayabiliriz Üç nesil insan varmış İlk nesildeki insanlar amellerini saklamışlar. Çünkü onlar Allah'a yakinen iman etmişler. sabikul kul bi hayra, hayra gönül vermişler onlar. Onlar mahşere yakinen inanmışlar. Allah'ın mükafatına yakinen iman, etmiş, iman etmişler. Ve onlar dünya hayatının kısa olduğuna yakinen inanmışlar. Ve Allah'ın çok zengin olduğunu bilmişler. Onlar amellerini saklamışlar. Ondan sonra bir nesil gelmiş. Amellerini hem anlatmışlar hem yaşamışlar. Şeytan da onlara kılıf takmış. Anlat ki ibret alsınlar. Bilsinler ki amelleri mi onlar da yapsınlar. Subhanallah Kardeşlerim en hayırlı nesil Sahabe tebeyin tebeyi tabiindi Ondan sonra gelen nesil onlar değil ki Örnek olarak kendisini zikrediyor Ne gerek var ama şeytan boş durmayacak Hem amelini duyduracak hem de ona kılıf bulacak Üçüncü gelen nesil Bu ikinci nesilden daha kötü kardeşlerim Ya Onlar ise yapmadıkları halde amellerini Şu siyasetçiler bunu çok Güzel kelimesini nasıl kullanayım bilmiyorum Yerhamukallah Siyasetçiler bunu çok güzel başarıyor bana oy verirseniz size şu maaşı bağlayacağım, şunu yapacağım diyorlar ya. İşte o üçüncü topluluk da öyle. Yapmadıkları amelleri yaptık, yapacağız demeye başladılar. Kardeşlerim, subhanallah. Allah Azze ve Celle'nin gözetmesi bize yetmiyor mu? Mükafat olarak Allah'ın bize bunu vermesi bize yetmiyor mu? Kalplerimizdeki Allah sevgisi ve Allah korkusu kardeşler bize yetmiyor mu? Eğer yetseydi biz ilk üç neslin yapmış olduğu ameller bizlerde de suderlerdi. Sadece dilimizde kalmaz, sadece kürsüde kalmaz. Sadece insanlara nasihat etmene kalmaz. Önce bunu biz adala, azalarımızdan sudur eder halde. Hem kendimiz şahit olur hem de insanlar buna kardeşlerim şahit olurdu. Evet. Emirlere saygının alameti zamanını gözetme ve sınırlarını korumak esaslarını gereklerini ve kemalini öğrenmek zamanında yerine getirmek esaslarından birini kaçırdığında bir hukukunu yapmayınca işte bu kalp sahibi kardeşlerim Üzülür. Mesela cemaatle namazı kaçıran bir adamın üzülmesi. Yalnızca kıldığı namazdan 20 dereceden 26'sında mahrum kalması kardeşlerim. Ama bu şeyden mahrum kalmayan bir insan, bu duyguyu tatmayan bir insana Allah onu öyle bir ceza verir ki o acıyı ancak dünyalık malını, parasını, karını kaybettiği zaman acı çeker. Bu böyle olmuştu arkadaşlar Kişi Allah'ın rızasına uygun olan namazın ilk vaktini kaçırdığı zaman eğer acı çekmiyorsa kardeşlerim o zaman en zengin padişahı kim bunun? Çünkü sahabe soruyor Eyvallah Allah'ın peygamberi allah Teala'nın en çok hoşuna giden amel hangisidir? Vaktinde kılınan namaz. Kardeşlerim bizim sabah namazlarımız niye kaçıyor? Evet Cemaatle namaz Vaktinde kılınan namaz Allah azze ve celle'nin en çok hoşuna giden kardeşlerim namazdır İslam'ın bütün şartları namazda kitlenmiştir Hac namazda Oruç namazda, zekat namazda Kelime-i namazda, zikir namazda, fikir namazda, şükür namazda, tefekkür namazda, ihsan namazda, iman namazda, namaz miraç, namaz rabıta, namaz Allah azze ve celle ile buluşmak. Kılıyım da aradan çıksın mı yoksa diğer namazı gözlemek mi? Kardeşlerim bizim ilahımız ki kalbe. Eğer namazı gözlemeyse kardeşlerim, o kişi kıldığı namazdan haz duymuştur, lezzet almıştır, şevf duymuştur ve rabbiyle buluşma olarak bunu görmüştür. Değilse kardeşim kardeşlerim, sabah namazları peş peşe kaçıyorsa ve artık bu normal bir hal almışsa, diğer vakit namazlarımız gecikiyorsa kardeşlerim, bu kalp hali nasıl bir haldir? Bu nasıl bir hal ki normal bir hale dönüşüyor ve insanları kurtarmak için uğraşırken biz kendi hasta olan kalbimizin derdine düşmüyoruz. Bu bir hastalıktır. Çünkü Allah Resulü buyuruyor ki sabah namazı ile yaslı namazı munafıkları ağır gelir. Allah Resulü bir tanesini burada veriyor. İkinci tiyo kardeşlerim. Müminler kalabalıkta Allah'ı Allah'ı çok zikrederler. Tenhadaki zikirleri karışarım onların daha çoktur. Ama münafıklar ise kalabalıkta Allah'ı zikrederler. Evet toplulukta, yalnız kalıklarında sanki Allah kendisini görmüyormuş gibi hareket eder. Mücahitliği, müminliği, takvası kalabalıktadır. Ama tenhada yok. Niye? Çünkü o insanlara göstermek için bu ameller yapıyor. Kardeşim, tenhada da Rabbin seni görüyor. Niye kalabalıklı işlediğin ameli tenhada da? Aynısını gerçekleştirmiyorsun. Eğer sen ihlas, erbabı bir insan isen, tenhada daha lezzet alman lazım. Daha rahat etmen lazım. Kafanın daha rahat olması lazım. Çünkü Allah Resulü bir seccada getirdiklerinde, o seccada de dünyayı andırdığında, bunu kaldırın diyor. Bana dünyayı hatırlatıyor. Kardeşlerim, peygamberin namazı sorulduğunda, peygamberin hanımları, annelerimiz bakın ne diyormuş? Subhanallah. O sanki bizi hiç tanıyormuş tanımıyormuş gibi Dünyadan çıkmış gibi ibadet ederdi Diğer sahabelere bakıyorsun kardeşlerim Onların ameliyatları namazdaydı Diğer sahabelere bakıyorsun onlar namazda Ok batıyor acıyı hissetmiyorlar Farkında bile değiller İşte ilk nesil Onlar namazda Rabler'in huzurundaydılar Allah ile tanışma anındaydılar. Evet Allah'ı görüyormuş gibi namaz kılıyorlardı Biz nasıl bir hale geldik Sabah namazlarımız kaçıyor Vakit namazlarımız kaçıyor. Burada zikir ortamlarındaki sayılar azalıyor. Kalplerimiz nereye kaydı kardeşlerim? Bizim kalplerimiz yoksa kas katı mı olmaya başladı? O yüzden hadis süresinde Allah Azzele buyuruyor, evet Allah'ın zikri karşısında kas katı olan kalplere veril Kalplerinizin Allah'ın zikri karşısında yumuşama zamanı gelmedi mi hala? Öyle taşlar var ki kardeşlerim Allah korkusunda su çıkarır. Öyle taşlar var ki Allah korkusundan dağlardan taşlarına yuvarlanır. Öyle taşlar var ki Korkudan çatlar. Öyle kalpler var ki kardeşlerim Rabbim bizi o hale sokmasın. O hale düşmekten bizi muhafaza etsin. Taşlardan daha taş. Kas katı, sert. Peki bu hale, bu kalp nasıl geliyor kardeşlerim? Kardeşlerim bir fidan ekerseniz onu sulamazsanız. Ona su vermezseniz kardeşlerim o fidan kurur. Kardeşlerim biz zikri çoğaltmazsak fikri çoğaltmazsak şükrü çoğaltmazsak Hüsnül müsündeki zikir ve dualarımızı düzenli yapmazsak, biz bunu gıda gibi bilmezsek, kardeşlerim bu kalplerimiz başka yerden nasip aramaya başlayacak ve gaflete düşecektir. O yüzden Rabbim bizi bu gaflet deryasından kurtarsın. Aklımızı başımıza devşirsin kardeşlerim. Evet. Bakınız Allah Azze ve Celle bize kendisini zikretmemizi emrediyor. Allah ise kendisini zikretmenizi emretmektedir. Bunun benzeri peşinden düşman, süratle koşan, takip bir adama benzer ki, evet, o kadar varlar ki orada kendisini onlardan kurtarır. İşte kul da böyledir. Kendini şeytandan ancak Allah'ın zikriyle kurtarır diyor. Evet. Şeytan göğse vesvese verir. O yüzden Allah'a onun şerrinden Allah'a sığılmamızı kardeşlerim bize emrediyor. Bakınız kardeşlerim. Yüce Allah'ın zikredilmediği bir meclisten kalkan Allah'a buyuruyor ki eşek leşi üzerinden kalkmış gibidir. Ve o kısa bir zamanda bir zarara uğratılır Başka bir hadislerinde Nebis sallallahu aleyhi ve sellem ise Bir kavim bir mecliste oturup da Allah'ı zikretmez Ve Nebisine salat aleyhi getirmezse Kardeşlerim ancak diyor onların üzerlerine Günah yazılır ve Allah onlara Dilerse azap eder ve dilerse onları bağışlar Allah'ın zikredildiği mecliste Oturan topluğa karışır Melekler onları kuşatır İnsan bunu kalben hisseder Ortama gelmeden önce kalbinde sıkıntı vardır Dünya teleşesi vardır Sinek gibi olan bu dünya gözünde çok büyümüştür. O kadar büyümüştür ki önündeki mahşeri, cenneti, cehennemi unutturacak kadar. Hesabı unutturacak kadar. Gözünde o kadar büyümüştür. Ama mümin zikir ortamına geldiği zaman kalbi açılır kalbi genişler çünkü onlar için kardeşlerim melekler istiğfar getirir onlar için tövbe eder ve meleklerin kardeşlerim istiğfarı da kabuldür. işte o kişi kendisini cennet bahçesinde zanneder evet dilin yüce Allah'ın zikriyle kardeşlerim ıslak kalsın buyuruyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet gününde hangi kul derece bakımından daha yüksektir diye sorulduğunda bakınız kardeşlerim Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ı çok zikredenler buyuruyor ey Allah'ın Resulü Allah yolunda gazaya çıkanlardan daha mı üstün dediklerinde bakınız şu cevap veriyor Kafir ve müşkler arasındaki kılıcı kırılıncaya kadar, Allah yolunda öldürülüp ve öldürünceye kadar, subhanla savaşlanan, zikredenler derece bakımından daha gayrıdır. Evet kardeşlerim, bir insanın Allah'ın zikri kalbine sinmemişse, o cihat yaparken riyadan nasıl kurtulacak? Davet yaparken riyadan nasıl kurtulacak? Sadaka verirken riyadan nasıl kurtulacak? Bunun kalbi Allah'ın zikrini yakalamışsa, Allah'ın zikrini bunun kalbi işmişse kardeşlerim, Buna tenezzül kalmayacak. Ya içmemişse kardeşlerim? O zaman bu şeytan adlı vesiyese onun kalbinde daha lezzetli, daha teskin olacak ve bu tehlikelere kardeşlerim düşecektir. O yüzden hadisi kusuruna bakınız kardeşlerim. Ben kulumun diyor zannı üzereyim, beni zikrettikçe onunlayım. Evet, insanlar insanlara hak dilinde söylerler. Allah seninle olsun. Peki kardeşlerim, kim Allah-u Teala'nın olmasını istiyor ve Allah-u ne kadar kendisiyle olmasını istiyor? Hangi zamanını Allah'ın zikriyle geçirmek istiyorsan o kadar Allah-u beraber olmak istiyor. Karışırım. allah Teala ki, beni zikrettikçe onunlayım. Evet. Bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. Bana yürüyerek gelirse ve ben ona koşarak gelirim. Evet. Allah Resulü cennet bahçelerine vardığınız zaman oralarda oturun oradan nasiplenin. Ey Allah Resulü dünyada cennet bahçesi mi var dediğinde? Evet. Allah'ın anıldığı yerler cennet bahçesidir. Kardeşlerim buradaki cennet bahçelerinde sıkılan oradaki cenneti nasıl arzulayabilir ki? Nasıl isteyebilir ki? Evet kardeşlerim. Ey müminler. Bir düşman topluyla karşılaştığınız zaman sebat gösterin ve Allah'ı çok anın ki kurtuluşu erebilirsiniz. Evet. Hz. Musa'nın karşındaki büyücüler. ashab kef. Onlar mağaraya sındıklarını öyle demişti. Onlar büyücüler, evet firavun karşısında "Ey Rabbim, üzerimize sabır yağdır." demişlerdi ve Allah'ı zikretmişlerdi. Allah'ı zikretmişlerdi. Karışlarım, zikir kalbe nurdur, gönüle huzurdur. Şeytanı def eder. Allah Azze Celle beraber kılmasını sağlar. Ve yapacağı ibadete kendisine sebat ve sabır olmasını sağlar. Adam onu Yüce Allah'ı zikretmesinden geçirdiği hiçbir an yoktur ki kıyamet gününde onun hayrına kardeşlerim olmasın. Evet. Bizi anla kusunda kalbine gaflet verdiğimiz kimseye itaat etme ki o keyfine uymuş, hevasına uymuş ve nefsinin azgınlığının peşine düşmüş ve bizi zikirden uzak kalmıştır. Çünkü Allah Azze Celle Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor kardeşlerim. Subhanallah. Rahman'ın zikrinden yüz çevirenlere biz şeytanı musallat ederiz. O da onun ayrılmaz yandaşı ve arkadaşı olur. Yani unutmayalım ki biz Allah'ın zikrinden uzak kalırsak boşlukta kalıyoruz. Boşluk yok kardeşler. Bir insanın kalbi ve dili ve aklı ya Allah'ın zikriyle meşguldur ya şeytanın ve hevesinin. Başka üçüncüsü yok kardeşlerim. Yoklayalım kalplerimizi. Kalplerimiz hangi halde huzur ve sükunete kavuşuyor? Evet. Kur'an'dan yüz çevirenlere Cenab-ı Hak buyuruyor ki, zikirden yüz çevirenlere Cenab-ı Hak buyuruyor ki, bizim zikrimizden, Kur'an'ımızdan, bizi anmaktan gafil kalanlara biz şeytanı musallat ederiz. O da onun ayrılmaz yandaşı, arkadaşı olur. O da onu kendisini doğru yolda zanneder. O insanlara baktığınız zaman o insanlar hep nasihat eder halde görürsün ama onun azalarında nasihat ettiği ameller sudur etmez. Bunların en belirgin özellikleri, dilleriyle konuşurlar. Mürai diye geçiyor, riyakar dilleri kıvraktır keskindir çok güzeldir kalpleri etkilerler ama kendilerinin kalplerinde ve ağızlarında öyle bir amel yoktur kardeşlerim şimdi onların tek gayeleri insanların etkisini kazanmak beğenisini kazanmak saygınlığını kazanmak övgüsünü kazanmak şerini def etmek ondan gelecek hayrı kazanmak o yüzden Şeyhülislam öyle diyor bir insan bir insanı yiğitliğinden hoşlandığı için onu över şerinden korktuğu için ona mesafeli davranır şerin. buna en layık Allah azze ve celle değil mi? İşte bir insanın kalbinde buna karşı Allah'a karşı tam yaki bir şekilde zikir muhabbeti oturmuşsa mahlukata karşı zerre kadar bir muhabbet kalmaz kardeşlerim. Peki zikrin faydaları nelerdir kardeşler? Bakınız şeytanı insandan uzaklaştırıp def eder ve ümidini artırır. İki Allah adı ve celle yani Allah'ı razı eder. Üç kalbindeki gam ve kederini giderir. Dört kalbe sevinç, sürur ve genişlik verir kardeşlerim. Beş kalp ve bedeni kuvvetlendirir. Altı, yüzü ve kalbi kardeşleri nurlandırır. Yedi, rızkı bollaştırır. Sekiz, tatlılık ve tazelik görüntüsü kalandırır Çünkü ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, sizi size hayat veren şeylere davet ettiğinde Allah'a ve elçisine icabet edin. Müslüman asık suratlı olmaması gerekiyor. Hele yüzü dış küslesi İslam'ı yansıtıyorsa kardeşlerim, dışarıdan İslam'la tanışmayan bir insan bu adamın yüzüne baktığı zaman mahkeme gardiyanı gibi, cezaevindeki gardiyan gibi suratı asır. Ya beni davet ettiğin şeye bak, kendisini yaşadığı hale bak. Bu dünyadan çıkmış mı demesi ve düşünmesi gerekiyor. Yoksa mümine bakıldığı zaman hayat dolu cıvıl cıvıl mı gözükmesi gerekiyor? Tebessümünü esirgememesi mi gerekiyor? Kardeşlerim, kalbi harabe olan bir kalp sahibinin yüzü nasıl nurlansın? Yüzü nasıl tebessüm olsun? Onu kendine hayrı ki etrafına aydınlık, nur ve huzur tattırsın. Etrafına özenç versin. O yüzden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem için Kur'an-ı Kerim'de bakınız Allah cehennem nasıl zikrediyor ki sizi size hayat veren, demek ki Nebi hayat dağıtıyormuş Allah'ın izine. Davet ettiğinde Allah'a ve elçisine icabet edin. Peygamberimiz bir daha gelmeyecek. Bir daha peygamberler gelmeyecek. Peki kardeşlerim bu misyonu bu daveti kim istenecek? Surata asık Müslümanlar mı? Yoksa kalbi nurla dolmuş, dili her an ıslak, Allah'ın zikriyle doktoru ve tek arzusu Allah'ın rızasını hoşnutluğunu kazanan ve onun dilini yüceltmek için bir kişi daha yoksa artıştan kurtarmak için Allah'ın diline insanları çağıran mı kardeşlerim? Herkes kendi kalbini yoklasın. Herkes kendi kalbini yoklasın kardeşlerim. Evet. İslam'ın ruhu olan sevgiyi doğurur. Saadet kurtuluş esası olan sevgi bağlarını kuvvetlendirir. Hep buradan nefsimizi kınıyoruz, şikayet ediyoruz. Şu amellerimiz yok, şu amellerimiz yok. İşte ilaç burada kardeşlerim. Reçete burada. Bir insan yıllarca doktora gitse, gittikten sonra da hep aynı hastalığı şikayet etse insanlara, aynı anda da bir ortamda da o doktora da denk gelse, o doktor da ona şunu dese acaba nasıl olur? Be adam, sen bu kadar zaman geldin. Ben sana tahlil, check-up, ultrason yaptım Hastalığının teşhisini koyduk Zararlarını da söyledik Bu hastalığa şuradan bulaştı. Kurtuluş yollarını ve söyledik Neden bu ilaçları kullanmadın ne sen, Neden yasak ortamlarda hala devam ediyorsun Bir de kalkmışsın hastalığını hastalığını dile getiriyorsun Kardeşlerim burada nefsi kınama, Sadece şeytanın bir oyunudur Biz gençle nefsimizi kınıyoruz da kurtulmak için hiç gayret gösterdik mi Hastalığa sebep olan arızalar bellidir Tedavisi de bellidir Zikrullah Allah'ı zikretmek Buradan çıkarken herkes kendi nefsini yoklasın üstündeki zikir ve duaları düzenli kaçımız burada yapıyor. Şu anda çoğumuzun bu zikir kitabındaki o dualar ezberimizde olması gerekiyordu. Peki bizim ezberimiz olanlar neler kardeşlerim? Dizilerden mi kardeşler? Dizilerdeki isimlerden mi kardeşler? Kardeşlerim Allah'ı değil insanların isimlerini zikrettikçe kalp kararacak. Allah'ı zikrettikçe kalp aydınlanacak. İnsanlardan beklersek, istersek insanlar kızacak. Allah'tan istemezsek Allah Azze ve Celle de kızacak. İşte ilaç burada kardeşler. Zikrullah. Bu kalp öyle bir kalptir ki kardeşler. Ancak kendisini zikredince lezzet buluyor. Hayat buluyor. Şeyhülistan öyle zikrediyor. Balığın sudaki hali gibidir. Balığı sudan çıkarırsanız canlı balığı hemen hemen hepiniz görmüşsünüz. Görmüşsünüz değil mi kardeş? Evet. Balığı sudan çıkar kaç dakika sonra ölüyor? Birkaç, dakika. Birkaç dakikada ölüyor. Bizim kalplerimiz ölüyor kardeşler zikirden kalırsak Ölüyor ya. Artık şehvet öne geçiyor. Şeytan artık o kalbi istila ediyor. Ondan sonra Allah'tan perdelendiğimiz zaman yapmış olduğumuz ibadetlerin karşın artık kullardan beklemeye, duyutturmaya bir aferin demek için yapmaya çalışıyoruz. Bir aferin desinler ya. ya ne güzel ibadet yapılmış. Rabbim o ameli yaparken gördü. Allah'ın kulu. Yetmedi mi Allah'ın seni görmesi? Sana sonsuz cennet vaat etti. Sana ebediyen artık bir üzüntü, keder yok. Ebediyen cennette huzur içinde kalacaksın. Artık ebediyen sana gadaplanmayacağım, kızmayacağım demesi Müslüman sana yetmiyor mu? Peki hala niye başka ortak arıyorsun? Yani Allah'ın vereceği ücret az mı geldi? Sonsuz bir cennet hayatı mülkü az mı geldi? Allah'ın ebediyen senden razı olması az mı geldi Müslüman? Niye hala başka bir ortak arıyorsun? Niye? Niye insanlara duyutturmaya çalışıyorsun amellerini? Ne zaman kalp sükuna kavuşacak? Bu zikirleri kardeşlerim düzenli yaparsak. Evet. Kardeşlerim. Bakın İslam'ın ruhu olan sevgiyi doğurur. Saadet kurtuluş esası olan sevgi bağlarını kuvvetlendirir. Yüce Allah her şey için bir sebep kılmıştır. Zikre devam etmeyi de sebebin sebebi kılmıştır. Her kim Allah Celle'nin sevgisine ulaşmak isterse zikre sağlasın diyor. Tabip Doktor İbni Kayy. Evet. İlmin kapısı ders ve müzakere olduğu gibi sevginin kapısı da kardeşlerim. Büyük caddesi ve kuvvetli yolu da zikirdir kardeşlerim. Zikrullah'ın öyle bir bereketi var ki, Tenha'da zikredenleri karabalıkta birleştirir. Aynı oda içerisindeki insanları da ayırır. O kalpte şeytan varsa hortumunu da çektirir ve oradan uzaklaştırır. Aynı o mecliste olan insanlar zikirden uzaksa onları oradan uzaklaştırır. Uzaklarda ise yakınlaştırır. Asabi kep ayrı ayrı duruyordu. Onları Allah'ın kalplerindeki o koymuş unur ve o zikir birleştirdi kardeşler. Evet zikir zikredenleri birleştirir. Zikretmeyenleri ayrır. Biz kimlere beraberiz kardeşler? Dolmuşa mı geliyoruz? Yoksa dolmuşumuza mı bindiriyoruz insanları? Zikir ortamına mı çağırıyoruz? Yoksa insanlar bizi bu zikir ortamından mı alakıyor kardeşlerim? Aziz ve Allah'a yönelmek demek ona olan sevgi muhabbeti ve onun rızasını doğurur her ne zaman zikirle ona yönelmeyi çok yaparsa bu durumda her halukalda kalbiyle Allah'a yönelmesini sağlar evet kardeşlerim hangi konumda hangi makamda hangi mevkide hangi güçlü olursa olsun yapılması gereken o amel hangi amel olursa olsun o ameli o kulun yapmasını sağlar o artık sağına sonra bakmadan ben varım Allah'ın izne bu ameli Rabbim benim yapmamı istiyor yapmasam hesaba çekileceğim korkusunu sorumluluk duygusunu meydana getirir o yapmıyor ki ben niye yapayım o yaptı ki ben yapayım. Bu buna bakmaz. Ben kabre gireceğim. Tek başıma beni yoktan var eder. Parmak uçlarımı da ayrı yaratan. Bir damla sudan bu hale getiren beni hesaba çekecek. Ben ona hesap vereceğim. Korkusuna ve duygusuna kapılır. Ahmet yaptı. Mehmet yapmadı. vesveselerle ile uğraşmaz kardeşlerim. Çünkü vesvese nedir biliyor musunuz kardeşlerim? Kalpte zikirir. Asla. ihlas zayıfsa. işte o insanda vesveseler hakimdir. Ona hesap vereceğim bir tane değil. Birçok insandır. Öyle yaparsam onlar ne der? Böyle yaparsam şu insanlar ne der? Bu vesveselerle oyanar durur. Allah'ın kendisine emrettiği şeyden de gafil olup gider kardeşlerim. Zikir sahibine marifet kapılarından en büyük bir kapıyı açar. Her ne zaman zikri çoğaltırsa marifeti de karışarım. O derece çoğalır. Evet. bakınız Yakup Peygamber. Evet. Subhanallah ve bihamdihi subhanallahil azim. Allah'tan zikirden perdelenmeye başladığı zaman, gaflete düştüğü zaman kardeşlerim, subhanallah, Yusuf'un koksun alamıyor, Yusuf'un. Ama, hatasını anlayıp, Rabbine rücu edip döndüğü zaman, gömlek daha uzakta, daha gelmemiş. Yusuf'un kokusu geliyor. Ama Yusuf kuyuya atılmış, kendisi kuyuda. Mesela daha da uzak değil, ama koku alınmıyor. Neden? Marifet kapıları bir peygamber de olsa, onda kapanıyor kardeşler. Allah'a yakın olduğumuz, o anda yapmamız gereken bir ameli, yaptığımız, zikri, hayata geçirdiğimiz oranda, şeytan bizden uzaktır. Ama Şeytan unutturur. Yusuf'a da unutturdu. Hazreti Musa'ya da unutturdu. Çünkü ayetlerde diyor. Yusuf Aleyhisselam hapiste arkadaşlardan yardım isteyince ne dedi? Sekiz yıl sonra hatırladı. Bunu dedi arkadaşı hatırlayınca bana şeytan unutturdu dedi. Neden unutturdu? Çünkü Yusuf Aleyhisselam o an gaflete düştü. Allah'tan değil kullardan yardım istedi. Allah torrada cezalandırmak için hatasını anlasın diye zeledin hataya düştüğünden dolayı onu sekiz yıl daha hapiste bıraktırdı. Ama Rabbine yöneldi rücu etti hemen hatırladı. Kardeşlerim evrendeki her şey Allah'ın izniyle hareket ediyor. Onun izni olmadan yaprak düşmediği gibi karınca ayağını da oynatamıyor. Ama biz Allah'tan o kadar perdelenmişiz ki hayrı beşeri kullara vermişiz. Allah'a duymamız gereken muhabbeti kullara vermiş. Allah'tan korkmamız gereken haşyeti kullara vermiş ve insanları daha çok zikreder hale gelmiş. Allah'ı zikretmekten mahrum kalmışız kardeşlerim. Evet. O halde siz bana diyor itaatle ibadet ederek Ben anın ki ben de siz mağfiretini mi buyuruyor. Allah Azze ve Celle ayet kermeden. Kim beni kalbinden zikrederse ben de onu diyor nefsimde zikrederim Cenab-ı Hak. Evet. Kim beni diyor, bir toplulukta zikrederse ben onu o topluktan daha hayırlı bir toplulukta zikrederim buyuruyor Cenab-ı Hak. Evet. Kardeşlerim 16. madde. Kalbe hayat verir. Bakınız İbn-i diyor ki hocam Şeyh Uluslam'ı şöyle derken işittim. Zikir kalp için balığın sudaki hali gibidir. Balık sudan ayrıldığı zaman hali ne olur? ölür. İşte kalp de ölür kardeşlerim. Zikir, kalbin azgı ve ruhudur. Kul onu kaybettiği zaman gıdasız kalan cisimden farksızdır. İşte o zaman şehvet hastalığı meydana gelir. Kalp hastalığı meydana gelir. İbaletten lezzet almayan, zikirden tat almayan, namazın lezzetini huşusunu tatmayan ve bu tatla mahrum kalan bir insanın Ashab Suresi 32. ayetin cezasına çarptılır. Kalbinde şehvet hastalığı olan da diyor arzu uyanır. Kalp hastalığı. Bu böyledir. Bu sünnetullardır. Şeyhülislam'a soruyorlar. Allah günahı neden var etti? Salih amellerden mahrum kaldıkları için. Evet. Bir insan zikirden mahrum kalırsa, Allah'tan uzak kalırsa, şeytana yakın olursa, şefet hastalığı belasına tutulur. Bir kadın yolda giderken kırıntısı, tıkırtısı, ayakkabısının sesi dahi onun kalbini oynatır. Ama kalbi Allah'ın zikrini içmiş. Öyle Allah'ın erleri vardır ki, Rabbim bizi onlardan etsin. Onları sevenlerden etsin. Onlarla beraber onlardan etsin. Ve Allah ölelerinin sayısını artırsın. Kardeşlerim, yedi tane sınıf var Allah'ın arşının gölgesinde. Hiçbir gölgenin olmadığı o gölgede gölgenlerin bir tanesi neydi? Zinakar bir kadın çağırırdı hiç kimse yok. Öyle bir muhabbet kalbine girmiş, öyle bir rahmet kalbine girmiş. Allah-u Teala'nın sevgisini öyle bir işmiş ki o kalp tenezzül etmez o kadına. Ben Allah'tan korkarım Kardeşlerim Allah hiçbirimize böyle bir imtihan tattırmasın. Bu kalpten halimiz nece olur. Bu kalpten halimiz nece olur kardeşlerim. Hiçbir şey yokken sohbetlerden malum kalıyoruz. Böyle imtihanlara maruz kalırsak halimiz nece olur. Rabbim bu tür imtihanlara hiçbir hasta kalbi olan Müslümanı düşürmesin. Evet kardeşlerim. Bakınız zikir hataları siler. Çünkü zikir iyiliklerin en büyüdür. İyilikler ise kötülükleri siler. Çünkü ayet-i kerimede Allah Celle buyuruyor ki bir günah kazandığı zaman hemen arkasından hemen arkasında bir salih amel işler. Evet iyilikler kötülükleri siler. Kul Allah Azze ve Celle'nin Rabbinin celalini tesbih ederken hamçe ederken ve onu zikrederken evet Allah-u Teala da onu en sıkıntı anında anar. Bakınız balığın sahibi Yunus Aleyhisselam balığın karında istiğfar etti. Allah'ı zikredilmesi gereken ve kendisine sadece nasip olan Yunus peygamber. Nerede zikir yapıyor? Balina'nın karnında kardeşlerim. Bakınız melekler diyor ki o tanıdık bir ses. Ya Rabbi o tanıdık bir ses. Demek ki geniş zamanda da Allah'ı zikrediyormuş. Bizim paça sıkışınca Allah'ı zikrediyoruz. Ve başka derslerde kardeşlerim Allah'ı sık sık zikretmeyenler için Ya Rabbi bu tanıdık bir ses değil diyorlar. Ve müfessir diyor ki bunu tefsir ederken o tenhada kalabalıkta Allah'ı çok zikrettiği için Allah Teala melekleri Yunus Aleyhisselam'a şefaat etmelerini sağladı. Yeşfahu indahu illa bi izni. İşte bu toplumu yakalamadı, yakalayamadığı, bazında biz tam anlatamadığımız siz şefkati inkar ediyorsunuz denilen bölüm. Kareşerim şefaat vardır, şefaat haktır, şefaat gerçektir. Ama şefaatın tamamı Allah'ın elindedir. Allah izin vermeden kimse kimseye bir yardım edemez. İşte Yunus Aleyhisselam'a meleklerin yardımı neredeydi? Geniş anda Allah'ı zikretmişti. Allah Celle da onu dar anında imdadına yetişmiş, meleklerin duası da onun için şefaatçi olmuştu. İşte burada da bölüm konu birbirini kapatmış ve tamamlamıştı. Rabbim bu meseleyi anlamayan bu toplum dışındaki bütün insanların basiretini ufkuna açsın. Hidretini artırsın ve anlamaları nasip etsin. Bize de yakinen anlamayı nasip etsin. Eğer hayrın tamamı Allah'ın elinde olduğunu iman etmişsek günde 5 vakit namaz kılarken niye gaflette kılıyoruz? Şekil olarak Allah'ın uzuna çıkıyoruz. Kalbimiz nerelerde geziyor? Bir hadiseli kardeşimizin zikrede, zikrettiği gibi. Yani şu namazı şu hale benzetecek olursak şimdi İstanbul'a gideceksin ama Erzurum'a bilet almışsın. Bilet Erzurum bileti ama niyet İstanbul Kardeşler biz Allah'ın huzuruna çıkma niyetlenmişiz kalp ise dünyanın içinde Geziyor Dilde Allahu Ekber diyoruz kalpte en büyük para Zannediyoruz Dilde Allahu Ekber diyoruz en büyük Allah Diyoruz kalpte en büyük ırkımız zannediyoruz Dilde en büyük Allah diyoruz ama Kalpte en büyük Cissemiz mesleğimiz bileğimiz kuvvetimiz Zannediyoruz fizimiz zannediyoruz kardeşler hepimiz toprağa gireceğiz Birkaç gün içinde böcekler, fareler, yılanlar bizi yiyecek. Bu kadar. Rabbim oraya temiz bir kalple, çünkü ayet-i kerimede Allah'ın Celle'nde buyurduğu gibi, ancak temiz bir kalp ile gelen kurtulacak. Yoksa kimsenin, kimsenin Allah katında bir üstünlüğü yok. Adem oğlu, insanı, subhanallah, Allah'ın azabından diyor, zikirden daha çok kurtaran bir şey yoktur. Adem'de zikirdi ki? Yunus Aleyhisselam'ı kurtaran zikrullah'tır. Evet, zikir, sekinenin inmesine rahmetin, Kaplamasına, meleklerin kuşatmasına, şeytanların uzaklaşmasına, balıkların bile onlar adına istiğfar getirmesine sebeptir kardeşlerim. Zikir lisanı gıybetten. Evet kardeşler, sen Allah'ı zikretmezsen Müslüman, sen kendi nefsinle meşgul olmazsan, sen şu Müslüman, şu Buhari'deki hadisi yaşamazsan, siz kendi gözünüzdeki martıyı bırakmış, başkasının gözündeki çöple mi uğraşıyorsunuz Müslüman? Sen, eğer zikir azaltırsan şeytan seni boş bırakmayacak. O az olan zikirle ya dedikodu yapacaksın gıybet, kovuculuk, nemmamcılık laf getirip laf getirme vaktiyle yaptığın ameli şeytan senden koparmadı o anda rüyayı düşürüp kaybettirme televizyon başında, internet başında yani biz buradan defalarca söyleyelim ki televizyondan uzak kalalım, internetten uzak kalalım kardeşim, kardeşlerim Allah sevgisi kalbe girmeden şeytanın lezzet olarak kalbe attığı heva ve şehvet lezzetinden biz nasıl marum kalacağız çocuğun elinden bile emziği alırken daha güzel bir şey sunulmadan o çocuk ağlar ama büyümemiş çocuklar ise Dünyadaki arabayı oyuncak araba gibi zanneder de Onunla oyalanır durur kardeşlerim Dünya hayatının tümü kardeşlerim Aynı çocuğun eldeki oyuncak gibidir Ama gerçek arabayla tanışanlar ise Allah erleridir kardeşlerim Onlar oyuncaklarla vakit geçirmezler Onların kalplerine öyle bir muhabbet girmiş Öyle bir inanç girmiş ki dünyayı ancak sinek kadar değer verirler Sinek evet Yemeğe düştü zaman mide bulandıran sinek kadar değer verirler Ama Kalbi büyümeyen insanlar ise Oyuncakla oyalanır da dünyayı da böyle geçirir kardeşlerim. Evet. Kulun yalnızlık halinde ağlamasına, Yüce Allah'ın onu en büyük ve en hararetli günde arşının gölgesinde gölgelendirmesine sebep olur. Neden? Çünkü zikre devam eden bir kulun kalbi, Kardeşlerim, birinci vakit namazı kılar, ikincisini arzular. Evet. Ondan yüce yüze kadar sevap kazanmasına sebep olur. Evet. Zikirle meşgul olmak, Yüce Allah'ın duaları, Kavul etmesine vesile olur kardeşlerim. Yüce Allah noksanlıktan münezzeh olan Allah-u Teala buyurdu ki, beni zikretmek kendisini benden istemekten alıkoyan kimseye olan insanı isteyenlere verdiğimden daha üstündür. Evet, o kız zikirle kardeşlerim meşgul olmaya başlarsa, zikirle kendini meşgul ederse kardeşlerim Allah azze ve celle onun isteyenden daha çok bütün ihtiyaçlarını kardeşlerim giderir. Evet kardeşlerim, şüphesiz ki Allah azze ve celle Yüce Allah'ın kulları üzerine attığı nur, onları diriltip hidayete kavuşturmaktadır. İnsan fıtratı ondan nasibini alır. Fakat bununla olgunluğu tamamlanmadığı için Allah-u Sallallahu aleyhi ve sellem'i Cenab-ı Hak bir peygamber olarak gönderdi ve ona da kitabını indirdi. İşte o ilimle de o nuru bütünleştirdi kardeşlerim. Fıtrat önceden kendine verilen nuru bu nure ekleyince, yeni vahiy ve nüvvet nuru ile fıtnaturlu birleşince üzerinde nur olup bununla kalpler aydınlanmaya başladı kardeşlerim. Böylece kalplerin hayatına bir hayat daha katıldı. İslam'la tanışmadan önceki halimize bakalım. İslam'la tanıştıktan sonraki halimize bakalım. Hangi günahlarımızda eksilme? Hangi ahlakımızda, amellerimizde artma meydana geldi? Nur nerede kardeşlerim? Sonra bu nur ondan daha üstün bir büyük nur götürür ki bu da başkalarına üstün gelen iman nurudur. Kişinin gözle müşahede etmesinden doğan ve sanki Allahu Teala'yı görüyormuş gibi ibadet etmesine sebep olur. Evet. Meleklerden elçiler onun katından emirler ve yasaklar getirir. Birbirini takip eden hiçbir fazlalık noksan olmaz. Ne ileri geçer ne de geri kalır. Emir ve hükümlerde ve zerelerde geçerlidir. Onlarda dilediğini meydana getirir. İlmi her sesi Allah'ın kardeşlerim işitir. Sesler değişik Allah'a gelmez. Bir ses öbürünü engellemez. Evet, gözü bütün şeyleri görür Allah Teala'nın. Karanlık gecede, karanlık gecede simsiyah karıncanın Allah Teala Kendisini görür. Ayak sesini içtir. Ve bu kul bunları yakinen iman ettiği için tenhadaki ibadetlerinden daha zevk ve lezzet alır. Nafileleri kastediyorum. Farz namazlardan mahlum kalıp da şeytan uymayı değil. Sır kulun içinde olup da kalbiyle hatırladığı, dudaklarıyla ifade etmediği şeylerdir. Henüz güzlü olduğu halde Allah o kulun kalbine öyle bir nur indirmiştir ki artık muhalukata karşı o kulun kalbinde zerreye kadar tenezzül kalmamıştır. Evet kardeşlerim, bakınız. Ben Melik'im, ben Melik'im. Ben hiçbir şey yokken dünyayı yarattım ve ben onu ilk yarattığım gibi tekrar geri getiririm bu öneceğine bak. Hiçbir günahı affetmek ona kardeşlerim büyük gelmez. İstenen hiçbir ihtiyacı karşılamak ona zor gelmez. Şayet bütün Sema aili, bütün dünya aili ve insanları ve cinleri kardeşlerim, dirileri ve ölüleri, kuruları ve yaşları yüksek bir tepede toplansa ve Allah'tan isteseler, her birine de istediğini verse onun hazinesinden Kardeşlerim hiçbir şey tükenmez. Şayet yeryüzündeki ağaçların hepsi dünyanın varlığından kıyamete kadar ağaç olsa denizlerin hepsi mürekkep olsa kardeşlerim Allah'ın kelimeleri tükenmez. Biz böyle bir padişahın huzuruna çıkıyoruz. Allah kalplerimizi diriltsin, Canlandırsın, uykudan uyandırsın. Evet aziz ve canan Allah'ın kelimeleri nasıl biter ki? Nasıl bitsin ki? O ezeli ve ebedidir. Zikre, kulluğa ve hamde en layık olan odur. Şükre en çok değer veren de odur. İsteyenlere en çok yardım eden, istenenlerin en cümerdi de odur kardeşlerim. Gücü yetenlerin en bağışlayıcısı, intikam alacakların da en adilidir kardeşlerim. Hilmi ilminden sonra, affı kudretinden, mahfireti kardeşin izzetinden, yasaklaması hikmetinden, dostluğu da kardeşlerim, ihsan ve rahmetinden sonra gelir. Ve bu sıfatlara yalnız Allah Azze ve Celle, kardeşlerim haizdir. Evet kulun aleyhine olan vacip bir hak yoktur ki hayır olmasın. Çünkü onun yanında hiçbir şey kaybolmaz kardeşlerim. Eğer azap olunacaksa bu onun bütün peygamberlerin ortak sözüdür kardeşler. Bütün peygamberler kavimlerine şu nasihat etmişler. Nasihat ettikten sonra da çekilip demişler ki Ya Rabbi eğer onları azap edecek olursan onlar senin kullarındır. Ya Rabbi eğer onları affedecek merhamet edecek olursan şüphesiz sen merhameti en çok olan merhametlerin en merhametlisiz. Peygamberler bile burada hadlerini ve yerlerini bilmişler. Allah'a ziyaretlerinin adaletine zerre kadar şüphe etmemişler. Çünkü kardeşlerim allah Teala hiçbirimize hak ettiğimizde fazlasını vermediği gibi eksikliğini de yapmıyor kardeşlerim. O yüzden bize ulaşan bir iyilik görürsek Rabbimize hamd edelim. Ulaşmak istediğimizi zannedip de ulaşmadığımız nimetlerden dolayı da nefsimizden başka hiç kimseyi kınamayalım kardeşlerim. Evet ortağı olmayan meliktir Benzeri olmayan tektir Yarımsı olmayan en çok zengindir Her konuda kendisine muhtaç olunandır Çocuğu ve eşi olmayandır Evet subhanallah Onun mülkünden başka her mülk ve gölgesinden Gayri her gölge kardeşlerim yok olacaktır Onun fazlından başka her fazıl Kesilecektir ancak onun izni ve Rahmetiyle itaat olanlar müstesna Ancak onun ilmi ve hükmüyle Kardeşlerim isyan Olunur itaat olunur ve şükredilir Evet İblis isyan etti. Peygamberler ve onun ak akabindeki haberleri iman etti ve bunları da Allah Teala kulların iradelerine göre gerçekleşirdi. Evet, bir şeyin Allah Teala olmasını istediği zaman ona hemen "Ol der, kün fe yekün." O da hemen olur verir kardeşlerim. Evet, işte kalbin üzerinde bu sıfatlar nurlar parladığı zaman bütün nurlar oraya akar. Bunun ötesinde hiçbir şey atılamaz. Sadece Rabb'inin hoşnutluğu ve rızası kalbinde kalır. Maksat şudur kardeşler. Zikir kalp yüzü ve azaları aydınlatır. Bu kulun dünyadaki nurudur ki berzah ve kıyametteki nuru da budur. Çünkü facir, günahkar dünyada amellerine göre kardeşlerim nurlanır. Kafirler ise müminlere beraber allah Teala o gün müminlerden ayrılın ey mücrimler dediğinde o mücrimlere mahşer kalanlık kardeşlerim. Müminlere derler ki çabuk gitmeyin. Nurunuzdan biraz da biz istifade edelim. Evet kardeşlerim. Allah Allahuteala kabirde onu kör olarak haş edecek Mahşer günü kör olarak haş Yarabilecek. Ben dünya hayatında görüyordum. Sen benim zikrimden dünya hayatına yüz çevirdin. İşte burada da sana dar bir geçim var. Müfessir bunu tefsir ederken kabrin sıkması ve mahşer günü gözünün kör olarak haşırması olarak zikreder. Evet kardeşlerim. Dünyada da bir cennet var. Oraya girmeyen cennete giremez diyor Şeyhül Usta. O neresi biliyor musunuz? Kalp kardeşler kalp. O yüzden Allah Resulü sallallahu aleyhi hadislerinde Sahihanda geçer İslam alenidir, iman ise kalptedir Kalbe talık ve Allah Resulü Takvayı dilde ameli ispatlamada insanlar duysunlar bilsin de değil Allah Resulü göğsünü işaret ediyor Takva burada, takva burada diyor Dil ile anlatmada değil Biz olayı anlayamadık Yani insanların anlamasını bekliyoruz Kardeşlerim Amellerimizi insanların duymasını istiyoruz. Kardeşlerim biz Allah'tan daha hızlı değiliz. Ama Allah'tan daha aceleci davranmaya çalışıyoruz. Müslüman biraz sabrıysan amelini zaten Allah duyuturacak insanlara. Ya niye acele ediyorsun niye? Sen Allah'tan daha hızlı değilsin ki. Ama Allah senin içini dışarı çıkaracak ya. Bakınız elli tane evin rızkını karşılayanı Allah ne yapıyor? Adam öyle bir derdi yok. İnsanlar duysun da tesir alsın da başkaları da başkalarına yardım etsin diye. O şahsın öyle bir derdi yok. Öldükten sonra Allah gösteriyor, kıyamete kadar da gidiyor. Bakınız İmam Bukhari, sakalın kılı düşüyor, mescit dağılıyor. Ebu Enes Hoca buradan anlatmıştı, hatırlarsınız burada olanlar. Kimse görmesin diye mescit dağılıyor, gidiyor, sağa bakıyor, sola bakıyor, geliyor mescisteki kılı alıyor. Sağa sola bakıyor, götürüp çöpe atıyor. Bakınız takip etmiş bir tanesi, talebesi ve hala devam ediyor kardeşlerim. Bize ne oluyor amellerimizi anlatıyoruz? Ne oluyor Müslüman, hani yıkılarsın? Yani Allah'tan bizim amellerimiz dışarı hani insanlar eğer tesir alacak varsa büyütmeye canımızı zannediyoruz. Acelemiz ne? Biz Allah'tan daha aceleci değiliz ki. Daha güçlü değiliz ki. Daha hızlı değiliz ki. Daha süratli değiliz ki. Ama burada Allah'tan daha hızlı davranıyoruz diyeceğim. Allah'tan içimizi dışarı çıkardığı için bekliyor. Yoksa biz Allah'tan daha hızlı olduğu için değil. Eğer biz bu ihlası yakalarsak Allah bereketini kardeşlerim halk edecek. Hacer valdemiz çölde kıyamata kadar sünneti yaşamıyor. Hacer validemizin aklında öyle bir şey yoktu ki yani o çölde Safa Merve yapacak da kıyamete kadar bütün insanlar bunun ne edinecekler. Nereden bilsin? Annemiz. Evet kardeşler. Nereden bilsin? Hz. İbrahim Allah'tan çağır diyor. Çağır. Ya Rabbi sesimi duymazlar ki ben duyutturacağım diyor. Hz. İbrahim de iman ediyor. Ve kıyamete kadar hala o çağrı devam ediyor. Evet kardeşlerim. Her şeye gücü yetene tam iman edersek amellerimizi saklamaya başlarsak ihlas kalbere girerse Allah bizim yar ve yamcımız olur. Ve Allah'ın izniyle inşallah bu dava büyür ve çoğalır kardeşlerim. Zikir kalbi uykudan uyandırır. İkaz eden kalp uykuya devam ederse kazancı ve ticareti kaçar. Bu durumda genellikle zarar ve hüsrana uğrar. Uyanır da uykusundan kaçırdığının farkına varırsa ömrünün geri kalan kısmını bu zikirle geçirmeye başlar kardeşlerim. Evet. Bakınız kardeşlerim. Gerçekten Allah takva sahipleriyle ve insanda bulunan kimselerle beraberdir. Şüphesiz ki Allah sabredenlerle beraberdir. Evet üzülme. Muhakkak ki Allah bizimle berber demişti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bakınız. Beni zikrettiği ve dudakları benimle hareket ettiği sürece diyor. Ben okulumla beraberim buyuruyor kardeşler. Evet. Beni zikredenler meclislerimin sahibi bana şükredenler ve beni ziyaret sahipleri bana itaat ehli olanlar. Evet. Bana günah işlemeyenler Rahmetimi benden kesmeyenler, evet, tövbe edenler ve o takdirde de onların diyor Subhanallah. Rahmetimle bağışlayan ve esirgeyenim bunu. Ve onlar benim veli kullarımdır buyuruyor. Eğer tövbe etmezlerse onların tabibin çeşitli musibetlerle verir ve onları diyor tövbe etmeye çağırırım. Subhanallah kardeşler. Allah hatırlar, ne kadar merhametli. Kul şeytanın vesvesesine kapılıyor, günah işliyor. Zikirden uzak kaldığı için. Burayı anladık. Şeyh sorulmuştu Allah günahı neden yarattı? Salih amelden mahrum kaldığı için Salih amelden kul mahrum kaldı Şeytan uydu Kalbi hayrı arzulamadığı için Şerri arzuladı ve bu günaha düştü Allah kulu şeytanla baş başa bırakmıyor Musibet veriyor Sıkıntı veriyor Kalbini sıkıyor ki Kul Allah'a dönsün Tabip olan Cenab-ı Hak Kulu Allah'a dönsün diye perize sokuyor Hasta ediyor Sıkıntı veriyor Kalbini sıkıyor. Çünkü ayet kerimede Cenab-ı ki Onlar günah işlediklerine biz onların kalplerini sıkarız. Onlar göğe çıkıyormuş gibi olurlar. Bakınız tabibe, bakınız ilaca. Neden? Kalp Allah'a dönsün. O haramdan lezzet almasın. Günahta ıslarcı olmasın. Rabbinin rahmetine tekrar dönsün. Günah dü dünahtan tövbeye, nasıl tövbesine dönsün. Evet kardeşlerim allah Teala kullarını Rablerine Tekrar dönsünler diye. Dünyada sıkıntı veriyor kardeşlerim. Evet. Özetlemek gerekirse. Eğer kurum sağlam bir inancı olmazsa zikrin tesiriyle kendinden Meseleyi anlamadan sadece bazı taifelerin yaptığı gibi zikrin kelimesini, manasını, yüklenen manayı bilmezse kardeşlerim sadece onu dilde ifade eder de o ifade kendisine hiçbir fayda sağlamaz. Burada kastedilen kardeşler o kelimenin manasını bilmek, ona iman etmek ve o sıfatı hiçbir beşere vermemek kardeşlerim. Evet. Bakın kardeşler. Hazreti Musa şöyle dedi, Ya Rabbi sana gerekli olan şükür nedir? Bunun üzerine Cenab-ı Hak ona şöyle dedi, Lisanın beni zikretmekten devamlı ıslak bulunsun. Musa aleyhisselam şöyle dedi, Ya Rabbi benim öyle hallerim olur ki o hallerde ben seni zikredemem. Bakınız kardeşler, Peygamber sallallahu aleyhi sünnetinde Allah Resulü her haliyle Allah'ı zikrederdi. Zikredirmeyenler nelerdir? Özür diliyorum bir tuvalet içerisindeyken. Kişi hanımıyla tam cima halindeyken, banyodayken. Kardeşlerim bakınız cimadan önce dua var. Bismillahirrahmanirrahim ve cenab şeytan. Tuvalete girmeden önce dua var. Ve çıktıktan sonra dua var. Subhanallah. Mümin her haliyle Allah'ı zikredecek. Eğer tuvalete girmeden önce dua varsa, çıktıktan sonra da varsa kardeşler. O zaman mümin hangi hallerde gaflete düşüp de zikirden uzak kalabilir ki kardeşler. Allah'ın ismiyle, evet. Allah'ın ismiyle kul kendisini şeytanın şerinden koruyacak senin Allah'a sığındığı zaman Allah sığındığı kuluna her bulunduğu ortamda yardımını gönderecektir. Şüphesiz ki Yüce Allah. Subhanallah. Evet. Kardeşlerim çarşı pazarlarda dolaşmayı men ediyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu zikredince sahabe diyor ki ey Allah'ın peygamberi bizim işimiz gücümüz oralarda var. O zaman çarşının hakkını veriliyor diyor. Ya Resulallah çarşıda durmanın hakkı nedir? Allah'ı zikretmek diyor. Allah'ı zikredin. Evet kardeşlerim. En büyük nimet insanlar onun kıymetini bilselerdi ne olurdu? Evet. Subhanallah. Bakınız kardeşlerim seleften bazıları tuvaletten çıkarken ne diyormuş? Subhanallah. Ufranike duasını okuyor ve şunu tekrarlıyormuş. Nimetin lezzetini bana tattıran önce bunu bir sindirelim bir anlayalım. Nimetin lezzetini tattıran dudağımda. Tat. Vücuduma girdikten sonra faydalı şeyleri, yarayışlı şeyleri midemde vücudumda tutan. Vücuduma sağlıkları getiren. Yaramayanları ise vücuttan dışarı çıkaran. Burada da bir duralım kardeşlerim. Eğer o yaramayan şeyler aşağı indi. Eğer orada kalırsa kardeşlerim o öldürür adamı. Bakınız allah Teala önce lezzet tattırıyor, inince fayda veriyor, ondan sonra zararlı halde ise çıkarıyor. Kardeşlerim, aynı günah da böyledir. Günah kalbe girdiği zaman hemen çıkmasa kardeşlerim öldürür adamı, öldürür, öldürür. Öldürür kardeşler. Karnımıza ağrı girince, tuvalet ihtiyacı hissedince tuvalete gidiyoruz değil mi? O adama dünyanın bütün güzelliklerini getir, o adamın derdi tuvalete gitmektir. Kardeşlerim, bu günahla, bu kalbe nasıl duruyoruz ya? ya ne zaman nasıl tövbesi yapacağız? Ne zaman Allah'a tam döneceğiz? Ne zaman ona layık olduğu veçile kulluk yapacağız Kardeşler neyi bekliyoruz? Neyi bekliyoruz? Ansın gelecek olan ölümü mü? Bir bu kaldı Evet Allah ve peygamberini Taslı eden erkeklerle kadınlar Ve gönül hoşluğu ile Allah yolunda mal harcayanlar var ya Onların mükafatları kat kat artırılır Hem onlara çok hoş bir mükeffat Kardeşlerim Allah söyle ki bir de cennet var Evet Allah'a ve peygamberi e iman edenler işte onlar Rableri katında imanları hususunda tıpkı çok sadık olanlarla Allah yolunda can veren şehitler gibidirler. Evet kardeşlerim. Bunlar makam ve derece sahibi olanlar onlarla beraber olanlardır buyuruyor. Onların hem sevapları var hem de sırat üzerinde nurları vardır kardeşlerim. Evet. Sıddıklar, şehitler mertebe ve makam üzeredir. Müminler ise kalplerinde iman yerleşmiş ve onunla dolmuş ve bunlar sıddıkların ilim ve amel sahiplerine beraber kardeşler. Evet. Evet kardeşlerim. Gerçekten biz Üstün gelirsek demişlerdi onlar. Bize ne var? Firavun onlara demişti ki siz benim yanımda mukarrabinlerde olacaksınız. Yani değerli göz olacaksınız. Evet kardeşlerim. Ama onlar gerçek imanla karşılaşınca kardeşlerim dünyadaki bütün lezzetlerden geçtiler. Dünyadaki bütün korkulardan geçtiler. Ve biz Musa'nın ve Han'ın Rabbine iman ettik dediler. Evet kardeşlerim. Biz ne zaman geçeceğiz? Günahlardan ve masiyetlerden. Evet kardeşlerim. Onlar o kimselerdir ki geceleyin namaz kılmak için kalktıklarında... Rablerin azabından korkar ve rahmetini ümit olarak dua ederler. Kendine verdiğimiz rızıklardan da kardeşlerim buyuruyor ki canaba onlar Allah yolunda infak ederler. Evet. Evet kardeşler. İbni Ebu Dünya Fudail bin Medin'den nakledilmiş bir şey ise siz beni ibadetlerinizle anın ki diyor ben de sizi nimetimle anayım. Ayetinin manasını Allah'ın sizi anması için onu zikretmenizden daha büyüktür kardeşlerim. Evet. Meleklerin yanında Allahu Teala'nın kulunun ismini zikredip onu anması. Arkadaşlar sahih Müslim'de kardeş sayında gelen hadiste Allah Teala bir kulunu sevdiği zaman bütün meleklerini hidayet ediyor. Ben o kulumu seviyorum. Peki arkadaşlar bir kul bir kulu Allah Teala neden sever? allah Teala kuluna nefis vermiştir. Şehvet vermiştir. Meleklerde bu yok. Ve bu dünyada altındaki debdebeye, süse, saltanata aldanmayan, bunlara tenezzül etmeyen, allah Teala kendisine hidayet yolunu gösterdiği, onun olarak tabi olan ve dünya hayatında Allah'ın emir ve yasaklarına göre, Allah'ın çizmiş olduğu çizgiye göre hayatını tanzim eden o kul kardeşlerim, Allah'ın rızasına göre yaşayan allah Teala okulu seviyor. Ve allah Teala okulu sevdiğini ise meleklere nidaydır, ilkaydır. Ve diyor ki ben o kulumu severim. Melekler sizle seviniyor. Melekler de yarap bizle seviyor diyorlar. Ve Allahu Teala seviyor kardeşim. Yeryüzündeki insanların kalplerini atıyor. Şu andaki dünyadaki bütün insanların tek derdi nedir? Riya düşen insanların, Allah'tan uzak kalan insanların insanların sevgisini kazanmak. Zaten insan Allah'ın sevgisini kazanırsa bütün insanların sevgisini de kazanacak. Allah zalim değil. Ki. Yani Allah sadece beni zikret derken kullarını uzak kal demiyor ki o kul Allah'ı bırakıp da insanların sevgisini kazanmak için çırpılmasından o kulun Rabbinin emirlerine uymasındaki sevgi muhabbetine bakın o sevgiyi diyor kullarıma da atarım diyor ve o kullar da onu severler diyor kardeşlerim ve sevmediği zaman da diğer kullar da sevmezler kardeşlerim O yüzden Rabbim aklımızı başımıza devşirsin 3 günlük dünya hayatında dünümüz öldü bugünümüz can veriyor yarının hala bir garantimiz yok ömrümüz çok kısa an bu andır Rabbim üzerimize olan, mevcut olan günahlarımızı terk etmeyi nasıl tövbesi yapmayı nasip etsin. Yani. Salih ameller işlemeyi nasip etsin. Yani. Hüsnü zikir ve duaları düzenli yapmayı nasip etsin yani. Ben husnü müslim mukadimesindeki aklımda kalanı zikredeceğim inşallah ve sohbeti kapatacağız. Kardeşlerim gerek insi, gerekse cinli şeytanlar. Gerekse kötülüğü emreden nefsimizin saldırıları bizi gafrete sürüklemekte ve hedefi şaşırtmaktadır. O ayranma ve gurur dünyası denilmesi de bundan dolayıdır. Bu gafletin bir başka adıdır. Artık Allah'ın hoşnutluğunu kazanmaya vesile olacak amellere sarılma kişiye ağır gelir. Ve nefsini avutmanın yollarını arar. İşte Peygamber s.a.s. ta günümüze kadar, kadar gelen sayın zikir ve dualarla kişi bu amellere sarılırsa... Kendisinin gücünün yetebileceği bütün amellere hırsla tutunur. Hani hep dert ediniyoruz ya, amel yapamıyoruz, amel yapamıyoruz, amel yapamıyoruz. İşte ilaç burada, ilaç burada, ilaç burada. Subhaneke Allah'ıma vabihamdik, eşhadu valla ilahe illa ente, estağfirüke ve etübilek. Rabbim bizi kendi zikrinden gafil olanlardan eylemesin. şeytan ağına düşürmesin. Yaşadığımız sürece kendi zikriyle zikirlenmeyi nasip etsin. Son nefesimize de bizi kelime-i şehadeti getirmeyi nasip etsin. <gülüyor> Velhamdülillahi Rabbil alemin.